Türkçe Peri Masalları Mangita ve Larina Bir zamanlar Luzon Göl kasabasında bir balıkçı iki kızıyla birlikte yaşarmış. Mangita ve Larina En büyük kızı Mangita'ymış. Ve herkese karşı nazik ve sevgi doluymuş. Küçü olan Larina ise her yönüyle ablasının tam tersiymiş. Herkese karşı kabaymış. Kelebekleri yakalar... Ve eğlence için onları kavanozlara kapatırmış. Ve ablasıyla çok kaba konuşurmuş. Mangita evdeki tüm işleri yapar ve yemekleri de o yaparmış. Babası işten eve aç ve yorgun şekilde geldiğinde, yemeği yemesi için ve yatağa uyuması için hazır olurmuş. Larine ablasına asla yardım etmem Ve babasını da ablasından daha az önemsermiş. Zamanını Nehir kenarında oturarak, saçlarını tarayarak ve sudaki yansımasına bakarak geçirirmiş. Ben bu kasabanın en güzel kızı mıyım neyim? <gülüyor> Şaka mı bu? Tüm krallıkta benden daha güzel bir kız daha yok. Bu küçük zavallı kasaba da neymiş? <gülüyor> bir gün balıkçı çok hastalanmış ve ölmüş. Mangita perişan olmuş. Saatlerce hıçkırarak ağlamış Ama sonunda ailesinin sorumluluklarının Artık onun kendi omuzlarında olduğunu fark etmiş Kendini toparlamış ve Larina'ya kararını söylemeye gitmiş Larina her zamanki gibi göl yanında oturmuş Ve yansımasına bakıyormuş Kardeşim seninle çok önemli bir şeyler konuşmaya geldim ah, Git buradan Meşgul olduğumu görmüyor musun? Aslında çok zamanını almayacağım. Ah, ne istiyorsun söyle. Babamız artık bizimle olmadığı için para kazanacak kimsemiz kalmadı. Bu yüzden her gün pazara gidip balık satmaya karar verdim. Bize yetecek mi bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Tamam, her neyse. Şimdi beni yalnız bırak. Bana karşı kaba olmak zorunda değilsin. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Aha. Oh, senin sevgine ihtiyacım yok abla. Ben yanlış ailede doğmuşum. Ama şunu bil ki, hiçbir şey her zaman aynı kalmaz. Benim kaderimde bir gün kraliçe olmak var. Bir gün bu sefil, zavallı kasabadan ayrılıp her şeyi arkada bırakacağım. Benim çarmik prensim gelecek. Bunu göreceksin. Mangita derin bir it çekmiş. Ah. Oh. Senin için mutluluktan başka bir şey dilemiyorum küçük kardeşim. Günler geçmiş ve Mangita kendisinin ve kız kardeşinin geçimini sağlamak için çok çalışmış. Bir gün kazandığı az parayla eve geldiğinde çok endişeli hissetmiş kendini. Larina, üzgünüm ama kazandığım para ikimizi beslemek için yetmiyor. Yarından itibaren bana balık satmada yardım eder misin? Ne? Ne dedin sen az önce? Bana balık satarken yardım etmeni söyledim. Böylece ikimiz için yeterli parayı kazanabiliriz. Lütfen kardeşim. Aklını kaçırmış olmalısın. Ben geleceğin kraliçesiyim. Benden Köylü olmamı mı istiyorsun? Olamaz. Ama kardeşim, bu kadarı yeter. Ben göle gidiyorum. Mangita çok üzülmüş. <gülüyor> Yere çökmüş ve ağlamaya başlamış. Larina evden dışarı çıkmış ve dışarıda duran yaşlı bir kadın görmüş. Ne istiyorsun yaşlı kadın? Sevgili kızım, çok açım ve susuzum. Uzun zamandır yürüyorum. da yemek için bir dilim ekmek ve içmek için biraz su verebilir misin? Oradan bakınca hizmetçi gibi mi duruyorum? Çekil gözümün önünden. Larina yolundan çekilmesi için yaşlı kadını itmiş ve yürüyüp gitmiş. Aman tanrım. Yaşlı bir kadının ağlamasını duyan Mangita hemen evden dışarı çıkmış. Yaşlı kadını yerde görünce dehşete kapılmış. Ah! Gerçekten çok üzgünüm. Mangita yaşlı kadının kalkmasına yardım etmiş ve onu eve almış. Yaşlı kadın Larina'nın onu nasıl ittiğini anlatmış. Mangita şok olmuş. Ah! Gerçekten çok üzgünüm büyük anne. Kız kardeşim bazen biraz kaba davranabiliyor. Sorun değil. Sen daha nazik birine benziyorsun. Bana bir nezaket gösterip yemek için bir parça ekmek, içmek için biraz su verir misin? Sonra yoluma devam edeyim. Mangita başını sallamış ve evdeki tek ekmeği ona getirmiş. Ona bir bardakla su vermiş. Yaşlı kadın mutlu bir şekilde ekmeği yemiş ve suyu içmiş. <Gülüyor> Çok teşekkür ederim evladım. Çok nazik bir ruhun var. Bunu söyleyen yaşlı kadın evden ayrılmış. Mangita aç bir şekilde uyumaya gitmiş. Birkaç gün sonra Mangita hastalanmış ve yatağa düşmüş. Larina her zamanki gibi pek umursamamış. Ah, kardeşim... <gülüyor> Lütfen bakkala git ve balık sat. <gülüyor> Hayatta kalmamız için yiyeceğimiz yok. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bunu da son kez söylüyorum. Bunu söyleyen Larina, yaşlı kadını bulmak için evden dışarı çıkmış. Yine misin? sen? Şimdi ne istiyorsun? Mangita'nın iyi olmadığını duydum. Onu iyileştirmesi için bu tohumları getirdim. İçeri girmeme izin ver. Ona her saat başı bu tohumlardan vereyim ve onunla ilgileneyim. Göreceksin sabaha kadar hiçbir şey kalmayacak. Larina sinsice gülümsemiş. Mangita'nın iyileşmesini istemiyormuş. Bu yüzden gülümseyerek numara yapmış. Ah, onun için endişe etmene gerek yok. O benim ablam. Şu tohumları bana ver. Onun iyileşmesi için elimden geleni yaparım. Emin misin? Ooo oh, kesinlikle. Ah, tamam. Peki o zaman. Larina, yaşlı kadından tohum kesesini almış. Mangita'nın ateşi daha da kötüleşmiş ve tüm gece uyuyamamış. Öksürmeye... Ve yatağında dönmeye devam etmiş. Gözleri sarı renge dönmeye başlamış. Larina, kardeşinin acı çekmesini gördükçe oldukça mutlu hissediyormuş. Ona yaşlı kadının verdiği tohumlardan hiç söz etmemiş ve onları yatağın altına saklamış. Diğer sabah uyandığında Mangita'nın çok fazla terlediğini görmüş. Bu duruma gülmüş. Tam çıkarken yaşlı kadını odaya girerken görmüş. Ha? İzin almadan evimize girmeyi nasıl cüret edersin sen? Yaşlı kadın gülümsemiş ve parmaklarını çırpmış. Bir anda çok ama çok yakışıklı bir erkeğe dönüşmüş. Ne? Sen... E, sen bir meleksin. Hayır, melek değilim. Ben Prens Steven. Don Vadisi Prensi Steven. Mistik güçlerim var ve dünyanın en nazik kadınını bulmak ve onunla evlenmek için kullanıyordum. Ve söylemeliyim ki sonunda galiba doğru kişiyi buldum. Tabii eğer beni kabul edersin. Ah elbette prensim. Sizi ne kadar zamandır sabırsızlıkla beklediğimi tahmin bile edemezsiniz. Hadi buralardan çok uzaklara gidelim ve sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Sessiz olur musun cadı ruhlu? Senin hakkında konuşmuyordum. Ne? Prens yüzünü Mangita'ya doğru dönmüş ve gözlerini kapatmış. Vücudu altın sarısı bir ışıkla kaplanmış. Yatağında gözleri kapalı bir şekilde uzanan Mangita da aynı altın sarısı ışıkla aydınlanmış. Larina tüm bu olanları şaşkınlıkla izliyormuş. Sonunda Mangita gözlerini açmış ve ayağa kalkmış. Kendini mükemmel hissediyormuş. Prince Steven de gözlerini açmış ve altın sarısı ışık kaybolmuş. Mangita şaşkın haldeymiş. Ne oldu hakkında hiçbir fikri yokmuş. Prince Steven gülümsemiş ve her şeyi ona açıklamış. Tüm gece dışarıda seni izliyordum. Kardeşin sadece tohumları senden gizlemedi. Daha kötü olman için de dua etti. Mangita bunu duyunca yıkılmış. Kardeşine doğru dönmüş. Kardeşim neden? Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Aa, lütfen bu kadar dram için zamanım yok. Prensinle birlikte buradan git ve beni yalnız bırak. Seni asla sevmedim ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Mangita gözyaşlarına boğulmuş. Ama prens onu teselli etmek için yanaşmış. Onun için kendini üzgün hissetme. O senin sevgini ve nezaketini hak etmiyor. Hadi buradan uzaklara benim krallığıma gidelim. Beni kocan olarak kabul edersen seni eşim yapmak istiyorum. Ama... Ama o benim kardeşim. Şey... Bazı insanlar asla değişmez. Bunu anlaman senin için en iyisi. Siz ikiniz bitirdiniz mi? Yorucu oldunuz artık. Mangita, Prens Steven'a bakmış ve başını eğmiş. Prens Steven parmaklarını çırpmış ve ikisi de kaybolup havaya karışmış. Büyük bir düğünle Mangita ve Prens Steven ilk adımı atmışlar. Ve ikisi de ömür boyu mutlu yaşamışlar. Larina, diğerlerine karşı kaba ve acımasız olmaya devam etmiş. Biraz bile değişmemiş. Yine de Mangita, kardeşinin bilgisi olmadan yeterli yiyecek aldığına her zaman emin olmuş. Frens her zaman kardeşinin değişeceğini umduğu için Mangita'ya külermiş. Şey, bazı insanlar asla değişmez. Kardeşim bir gün değişecek. Bunu biliyorum. <gülüyor> ben kardeşinden söz etmiyorum. Senin ona olan inancından bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor>